Bu çizgisel belirimler içten sanımlarını doğrulayarak konilerin tüm yüzeylerine değişim içinde küresel odacığın içine kapatılmış havanın sürtünmesini sunarak ilk duruşta verecek açık ve tam çiftlerini nasıl ışıkla doğurduklarını göstermişti. Kandorel yaratılan iki ayrımın karşılıklığının madde farklılığına bağlayarak ince bir fırçayla her koninin üzerine belirli preparattan bir damla koymuş, gerçekten de birbirine benzemeyen iki kimyasal tepki elde etmişti. Her yanar döner, dik ya da eğri, yan ya da ters konulunca ermişlerin başının üzerine süsleyenler gibi aylasını hep aynı biçimde taşıyordu. İki çifte koni tek ve uzun bir ülküsel eksenin çevresinde döner gibi görünüyordu. Usta ışıklı biçimin görece yönliliğinde işindeki bu sürekliliğin nedenini ararken odacığın iki yarım küresini ayıran hafif bir ton farklılığı algılamıştı. Yarım küreler birbirinden ayrı iki aktözden oluşmuştu. Bunları neşleriyle ayırıp koni ve sinirleri çıkarmış, bundan böyle kutuplarından incelikle de delinmiş ve biri önceki gözlemler için açılmış incecik pencereyi hep gösteren iki küçük kubbe elde etmişti. Kantörel iki hafif nesneyi sırasıyla İskoçya'nın çan çiçekleri sesleriyle canlı bir yanar dönerin yarattığı ışık konileri içinde dolaştırınca büyütecinin yardımıyla daha önce denenmiş başka birçok cismin de yararlandığı özel bir saydamlığı bulunan üst yarımkürenin şekilleri hiçbir biçimde bulandırmadığını, içinde bir cam parçası salladığımız bir güneş çizgisi gibi umursamazcasına değişmez kaldığını görmüştü. Buna karşılık alt yarımküre her yana ...kargaşa götürüyor, aşılmaz bir engel oluşturuyordu. Işıklı atomlar gelip karma karışık bir biçimde bu engele çarpıyor, onda sevmezliği ve duygu bastırımını buluyorlardı. Küresel odacığın ayrıca çok genişletici bir özel büküm yeteneği de bulunan alt yarısının... ...böceğin başında bir yansıtıcı işlevi yaparak, parlak şeklin bütününü nasıl durmamacasına kendinden uzağa fırlattığı böyle açıklanıyordu. Büyütücü camın duyurumları deri çukurlarının beliriminin çıplak göz için gizlemsel nedenini ortaya çıkarmaktaydı. Üst hava konisi dönmeyle delici duruma gelerek ucunu bir gözeneye batırıyor, onu zorunlu olarak geliyordu. Kantorel önce ele gelmez basit bir ışığın bir deriyi oyacak gücü göstermesine şaştıktan sonra, Amerika'da sağlam tanıklıklara göre bir saman çöpünün korkunç bir kasırgada canlı bir dönüş devinimi kazanarak kendi başına derin bir biçim bir telgraf direğinin tahtasına çakılmış olduğunu anımsamıştı. Demek ki hızlı bir dönüş kırılgan bir cismin kendinden daha sert bir maddeyi yenmesini sağlayabiliyordu. Şimdiki durumda daha birçok töz gibi deriye de yandan dokunarak ışık karşısında saydam kaldığı için olgu daha da çarpıcıydı. Kantorel, delme yönteminin bir benzeri daha oluşturulamayacak inceliği sonucu oyukların hiçbir zaman kanamadığını saptadıktan sonra birdenbire şarlatanlık bir yana büyük bir hayranlıkla 16. yüzyılın en büyük beyinlerinden biri olarak gördüğü simyacı Parasels'in ünlü plaselerine ilişkin bir özelliği anımsamıştı. Kaba doğa ötesel temeline karşın aşılar ve hormon tedavisi üzerine çağdaş bilimsel savlara çok yakın olan Plaset kuramı ona her şeyden önce şaşırtacak ölçüde öncü nitelikte dahice bir düşünü gibi görünürdü. Parasels, insan bedeninin her bileştirici ögesini düşünen bir bireysellik olarak görüyordu. Bu ögeler kendini herkesten daha iyi tanımasını sağlayacak kendi ruhu bulunduğundan hastalık durumunda hangi ilacın kendisini iyileştireceğini biliyor, paha biçilmez açınlamalar gerçekleştirmek için bilgece kendi işleviyle yetinen kavrayışlı bir hekimin sorularından başka bir şey beklemiyordu. Simyacı bu düşünceden yola çıkarak Plasya adı altında değişik etkileri bulunan bir dizi ak toz Geliştirmişti. Her biri bir soru görevi yüklenmiş olarak belli bir örgene özel olarak etkide bulunuyor. O da hemen yanıt biçimi altında istenen ilacı oluşturan toplanması kolay bilinmedik bir töz salgılıyordu. Salt Latince A. Lütfen anlamına alınan terim, düşüncenin doğa ötesel özünü kendi başına ortaya koymaktaydı. Parasels, inançla yumuşatılmak istenen gizemli güçler olarak düşünülen örgenlere, alçak gönüllü bir ricacı olarak başvuruyordu. Şu plase karaciğeri etkiliyor, karaciğerde hemen kana, burada yakalanabilirdi, rahatsızlıklarını yenebilecek bir töz boşaltıyordu. Bir başka plase mideyi, aynı yoldan her türlü sindirim bozukluğuna karşı etkili bir ilaç vermeye kışkırıyordu. Bir üçüncüsü yürekten yürek hastalarına verilecek en iyi özü sağlamasını diliyordu. Böylece kendi özel plasesiyle yardıma çağrılınca sağlam bir öznenin bedenindeki her öge belli bir madde üretiyor, parasels de hastalara uygulamak üzere bunları topluyordu. Alışılmışın dışında birkaç plase yutulacak yerde bir doğrudan uygulama biçimi gerektirmekteydi. Böylece dilek tozlardan biri kavrayışı bir kişilik sayılan gözün üzerine yayılınca gözyaşı akışı olarak evrensel bir göz damlası sağlıyor, bir başkası da açık görüşlü bir kendilik olan deriyi örtünce akıntı yoluyla her türlü deri hastalığı için etkisi kesin bir merhem çıkarıyordu. Gerçekte buna içtenlikle inanarak bilge uslara başvurup onlardan bilgi aldığını düşünen paraselsin çok katı kurmaları nedeniyle bu yöntem hiçbir sonuç sağlamıyordu. Ünlü tozların formülleri bize ulaşmış olan gerçekten gerekli yere uygulanan zararsız kışkırtıcılardı bunlar, yol açtığı salgılamaların hiçbir iyileştirme erdemi olamazdı. Verimsizliğine karşın düşünce, daha sonra Jüener'le arkasından pastörle tedavide devrim yapacak olan dizgenin öncüsü olarak çok ilginçti. komta göre Paracels daha sonra ayrımsanmaz bir doğa ötesel geçişin ardından olguca evresine ulaşmış olan aşı ilkesinin tanrı bilimsel evresini oluşturmuştu. Plase sözcüğünün daha 16. yüzyılda bir dilekçeyi belirttiği konusunda uzun çalışmalarla varılan güven kantörel için Parasels'in başvurduğu büyük güçlerin özgür istemine inancını doğrulamıştı. Parasels, Devero Medici Mandato'da bu kapsamlı plase incelemesinde yüzlerce örnek arasında şu belirleyici olguyu da anar. Simyacının dostu, kâşı Fletias, yalnızca Lehçe açısından Batı Afrika'nın bir zenci boyuna özel bir ilgi göstermekteydi. Buradan Milneo adında en akıllı kişiyi yanında getirmişti. Yerinde başladığı deyim incelemelerini evde sürdürmesini sağlayabilecek olan Milneo, onun arkasından gelmeye ancak kara eşi Dosen'in de kendisine katılması koşuluyla boyun eğmişti. Milneo, ana anayurdunda uzun zamandır yerleşik bir cilt hastalığından rahatsızdı. Lethias, Avrupa'ya dönünce bir tedavi amacıyla adamını Parasels'e götürdü. Öğretisinin kesin tutsağı olan Parasels de bir zenci cildinin ancak benzerlerinden birinin sağladığı bir ilacın etkisiyle iyileşebileceğini düşündü. Milneo ile aynı boydan gelmesi nedeniyle deneye tam uygun olan dosyenin koluna gerekli oranda plase uyguladı. Çok geçmeden alışılmamış rengi, Avrupalı de Verilerinden değişik bir tepki ortaya koyarak kara ırktan bir özne seçmesini doğrulayan bir irinlenme başladı. Parasel suyukta da ilk kez kırmızı yuvarlar gördü. Bu yuvarlarda çözümlemeden geçirilince ona özellikle kömür, kükürt ve güherçile, 300 yıl önce Roger Bacon'ın icat ettiği biçimiyle top barutunun ögelerini vererek onu büyük bir şaşkınlığa uğrattı. Ama kendilerini getiren salgılamayla sulanınca değişik kurutma girişimlerinden sonra bile küçük tohumlar en ufak patlama gücünden yoksun kaldı. Büyük yankılar uyandıracak bir patlama elde etmenin beklenmedikliğinden gurur duyduğu buluşuna canlı bir belirginlik kazandıracağını düşünerek simyacı ince barutun oluşumunun nemlendirici sızmadan önce gelip gelmediğini öğrenmek istedi. Yeni bir deney sırasında plasenin sürülmesinden kısa bir süre sonra acıya iyi dayandığından bunu hiç yakınmadan yaptırtan dosenin cildini ince çelik aletlerle karıştırırken hiç suyua değmemiş birkaç yuvar elde edince olumlu bir sonuç çıkarmak kaçınılmaz oldu. Ama bu çıkarma biçimi bir kan boşanmasına neden oluyordu. Parasel sayısız önlemlere karşın bu yuvarları hiçbir zaman güvenceye alamadı, kana batıp elden gittiler. Bu arada simyacı suyu başvurulan derinin sağladığı biçimiyle yatıştırıcı olarak kullanarak Milneo'yu iyileştirmişti. Hastalık hiç kuşkusuz kendiliğinden yatışmıştı. Kantorel anlatı üzerinden düşünerek söz konusu plaseyi oluşturmuştu. İncelemeden alınan formülü temel tözleri kesin tozlarıyla belirtmekteydi. Sodyum hidrat, anhidrit arsenik, amonyum klorür, kalsiyum silikat ve potasyum nitrat. Merak sonucu bunu bir zencinin derisine sürmüş ve beklenen irinlenmede, çözümlemede özellikle simyacının andığı üç tözü veren pek çok yuvar bulmuştu. Üstat, insan organizmasının karbon ve kükürt içerdiğini düşünün olguyu çabucak anlamıştı. Potasyum nitratça çok zengin olduğundan doğrudan doğruya güherçili, sodyum hidrat ve anhidrit arsenik sağlayan plasenin ögeleri biri karbona, öteki kükürte çok düşkün olduğundan deri içine dağılmış bu iki cismin parçalarını yakalıyorlardı. Zenci derilerini renklendiren özel pigment birçok kimyasal yakınlıklar içerdiğinden 7 değişik cismi bu arada sodyum hidratı, anhidrit arseni ve potasyum nitratı çekerdi. Bundan güherçileyle aynı zamanda etkilenen sodyum hidrat ve anhidrat arsenik yeni karbon ve kükürt birikimlerine getiriyordu. Bu rastlantısal ilişkilerden de bir irilnenme hazırlamakta olan derinin yorucu bir iç devinimi yardımıyla yuvarlar doğuyordu.